17. Özellik Meşakkat içerisinde zafer müjdeleri Resulullah Aleyhisselam'ın şahsiyeti tarihteki en büyük beşeri kuvveti temsil ediyordu. Tarihte Resulullah Aleyhisselam'ın şahsiyeti gibi askerine ve ordusuna tesir edebilen bir başka şahsiyet mevcut değildir. O, bütün sıkıntı ve meşakkatlerde ordunun başını çeken ilk kişiydi. Söylediği birkaç kelime ordusuna cihat ve kahramanlık ruhunu verirdi. Herkesin zaferden ümidini kestiği bir anda zaferden söz eder ve herkes zaferden emin olduğu zamanda da uzun uzun Allah'a dua ve niyaz ederdi. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ı bu zor durumlarda görelim. İşte Resulullah Aleyhisselam Bedir'de Saad İbni Muaz radıyallahu anh'in şu sözlerini dinlemekte. Ey Allah'ın elçisi! Belki de ensarın kendi yurtları dışında sana yardım etmeyeceklerinden korkarsın. İşte ben bütün ensar adına konuşuyor ve onlar adına cevap veriyorum. Nasıl istersen öyle hareket et. İstediğinin ipini kavuştur, istediğinin ipini kes. Mallarımızdan istediğin kadarını al, istediğin kadarını da bize ver. Bizden aldıkların, bize bıraktıklarından daha çok hoşumuza gider.'' Neyi emredersen emret, biz senin emrine tabiyiz. Allah'ın adına yemin ederim ki, gımdağına kadar gitsen seninle beraber geliriz. Bize şu denizi gösterip dalsan seninle beraber dalarız. Sad'ın bu yüce sözü, Ensar'ın Resulullah Aleyhisselam'a tam olarak bağlı olduğunu, her türlü fedakarlığa ve Resulullah Aleyhisselam'la beraber ölmeye hazır olduklarını göstermek içindi. Fakat bir yandan da zafer umudunun olmadığını gösteriyordu. Denize dalmak zaferden çok şehit olma anlamına geliyordu. Bu yüksek maneviyatın karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı şu idi. Öyleyse Allah'ın bereket ve saadetine doğru yürüyünüz. Sizi müjdelerim ki Allahü Teala bize bu iki taifeden birini kat'i suretle vaad etmiştir. Binaenaleyh, zafer muhakkaktır. Vallahi şu anda ben, Kureyş kavminin savaş meydanında yıkılacakları yerleri görür gibiyim. Makrizi diyor ki, Sonra aynı gün hepsinin yıkılacağı yerleri gösterdi. Bu filan kişinin yıkılacağı yer, bu filan kişinin yıkılacağı yer diyerek, öldürülecek olan bütün müşriklerin yıkılacağı yerleri saydı. Böylece, orduda bulunanlar, kafilenin kaçıp kurtulduğunu ve bu yüzden savaşla karşı karşıya kalacaklarını anladılar. Makrizi, Uhud günü Resulullah Aleyhisselam'ın en şiddetli ve sıkıntılı anlardaki tavrını anlatarak şöyle diyor. Muhammed İbni Meslem'e kadınlarla beraber su aramaya çıkmıştı. Bu arada Resulullah Aleyhisselam çok susamıştı. Muhammed Radiyallahu an." bir kanala giderek kaynaktan tatlı su aldı ve Resulullah Aleyhisselam'a getirdi. Resulullah Aleyhisselam bu sudan içerek Muhammed'e hayırlı bir duada bulundu. Yüzündeki yaradan akan kan bir türlü dinmek bilmiyordu ve Resulullah Aleyhisselam şöyle demeye başladı. Bundan böyle rüknü yani Kabe'yi ele geçirene kadar bir daha bize bu şekilde zarar veremeyecekler. İslam ordusu dağıtılmıştı, yüzü yaralıydı, düşman üstündü ve azmıştı, yetmiş tane şehit verilmişti. Buna rağmen ordusuna rüknü teslim alana kadar bir daha Müslümanların başına böyle bir felaket gelmeyeceğini belirtiyordu. Bu söz Allah'ın izniyle zaferin geleceği ve özellikle bu grubun Mekke'ye girip o şerefli kılınan Kabe'yi teslim almak suretiyle zafere ulaşacağı anlamına geliyordu.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 Vallahi bulunduğum yerden sana'nın kapılarını görür gibiyim, dedi. Resulullah Aleyhisselam bunları müjdelediği zaman Müslümanlar açlıktan helak olur bir vaziyetteydiler. Üç gündür ağızlarına bir şey koymamışlardı. Düşman gece gündüz karşılarındaydı. Verilen müjdeler savaşın merhalelerine uygundu. Birinci müjde Düşmanla ilk karşılaşmada savaşın başlamasına çok az bir süre kala büyük müşrik liderlerin yıkılacakları yerleri gösterip zaferin çok yakın olduğunu belirtmek suretiyle olmuştu. İkinci müjde Savaşta düşmana büyük kayıplar verdikleri bir sırada yapılmış, savaşlar ne kadar uzarsa uzasın, en sonunda bu düşmana karşı galip gelecekleri, Kabe'nin Müslümanların eline geçeceği ve Arap Yarımadası'nda putperest varlığının tükeneceği belirtilmiştir. Üçüncü müjde, Müslümanları kökünden silip atmayı hedefleyen bir hücumun akabinde yapılmış, Müslümanların elde edeceği zaferin, içinde bulundukları savaşın sınırlarını, hatta Arap topraklarının ve bildikleri düşmanlarının hudutlarını aşacağı, Şam, Yemen ve Pers topraklarını içine alacağı belirtilmiştir. Kuzey, Güney, Doğu ve Batı bütün toprakların Allah'ın hükmüne boyun eğici gösterilmiştir.